Müslümanların başına en büyük beraber okumamak ve Kur'an'a sır çevirmekten gelmiştir. Bilmeyen bulamaz, bulmayan olamaz. Bilmek lazım, bulmak lazım, olmak lazım. Okumayanlar Allah indinde en çirkin olan kişilerdir. Okumak lazımdır. Mücevete okumak da gelmez. Okuduğunla amil olmak, okuduğunu yapmak ve yerine gitmek lazımdır. Bu da kafi gelmez. Bunu ihlas ile, hak için yapmalıdır. Hak için yapanlar mağlûl olmazlar. Allah herkesin Rabbidir, Allah'adır Fakat akıbet son muttakilerindir, haktan korkanlardır. Hak korkusu ilim ile olur. İlim de Allah'ı bilmekle olur. Allah'ı bilmeyen kimse ne kadar bilse cahildir o. İsterse kamyona dolu kitap okusun, cahildir. Allah'ı bilmeyen, Allah'ı bulmayan, hakta olmayan cahildir. İlim, i̇lim, bilmektir. İlim hakkı bilmektir. Sen hakkı bilmezsin, yanice okumaktır. Cenab-ı Hak amelsiz ilmi, Allah ilmi şu an teşfih ediyor. Hümrül tevâdü sümmelem yahmidi âke mesellihimâ yahmül Yani bu, bu ayet-i kerime hahamlar hakkında, tevratın ahkamıyla amil olmayan hahamlar hakkında ve umma şumullü. İlmiyle amil olmayanlar, ister hacı ister hoca, ister şeyh, ister müteşeyyif, ne olursa olsun okuduğunu mutlaka yapmakla mükellefsin.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 Hayvanın sırtındaki kitap hayvana ne faydası vardır? Hiç bir faydası yok. Allah size de bunu gibidir. Bilmeli, bilmeli bulmalı, olmalı.